Merhaba Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri Kulübü AESK TÜBİTAK'ın Efficiency Challenge Electric Vehicle yarışlarında hidrojenli aracıyla iki kategoride birinci olmayı başardı. Yıldız Teknik Üniversitesi TÜBİTAK tarafından bu sene uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Efficiency Challenge Electric Vehicle'ya damgasını vurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan AESK yani Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü. Hidromobil ve yerli ürün Domestic Product Award kategorilerinde Sirius isimli araçlarıyla kupa kaldırmayı başardı. 100 kilometreyi 70 kuruşla kat eden Yıldız Teknik Üniversitesi ekibi kupaya uzandı. Körfez yarış pistinde gerçekleştirilen yarışlara katılan YTÜ AESK ekibi 2 dalda kupasını aldı. Hidromobil alanında 16 üniversitenin ekipleriyle başvurduğu yarışmalarda 9 ekip testleri geçmeyi başardı. Müsabakalarda Yıldız Teknik Üniversitesi ekibi 100 kilometreyi ortalama 70 kuruşluk performansla verimlilik dalında birinci olarak bitirdi. AESK ekibi tamamen kendi imkanlarıyla tasarladıkları araçlarında motor, enerji, yönetim sistemleri, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi, telemetri, hidrojen sensörü gibi temel aksamları %100 yerli olarak üretmeyi başardı. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Bahri Şahin TÜBİTAK müsabakalarından iki kupa ile dönerek Üniversiteyi en iyi şekilde temsil eden AESK üyesi öğrencileri ve danışmanları doçent doktor Alptekin Ergenç'i başarılarından dolayı kutladı. Dünyanın endüstri 4.0 olarak nitelendirilen 4. sanayi devrimini yaşadığını aktaran Profesör Doktor Bahri Şahin, Türkiye'nin de bu devrimi kaçırmaması için katma değeri yüksek, aynı zamanda gelecek vadeden teknolojilere yoğunlaşması gerektiğini söyledi. Fosil yakıtların hem çevre hem de maliyet nedeniyle yakın gelecekte yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına bırakacağını aktaran Profesör Doktor Bahri Şahin Türkiye'nin bugün şekillenen geleceğin dünyasında yer alması için bu tür ileri teknoloji ürünlerine ağırlık vermesi gerektiğini söyledi. ASK Başkanı Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Doğukan Özavcı yarışmaya tamamen kendi tasarımları ve üretimleri hibrit araçlarıyla katıldıklarını belirterek gerek konseptin yeni olması gerekse kendi tasarımlarımızdan olan batarya yönetim sistemi motor enerji yönetim sistemini birlikte ilk defa deneyecek olmamız bizim için çok zorlayıcıydı. Bunlardan dolayı bazı problemler yaşasak da yarışı başarılı bir şekilde tamamlayarak birinci olmayı başardık şeklinde konuştu. Çin'in İngiltere Büyükelçisi Liu Xiaoming şu anda Çin ve İngiltere ilişkileri için çok önemli bir dönüm noktasında. Umuyoruz İngiltere Çin'e kapılarını açık tutar. İngiliz hükümeti Hinkley Point nükleer santral projesini desteklemeye devam eder şeklinde konuştu. İngiltere'nin güneyinde Hinkley burnunda inşa edilmesi planlanan nükleer santral projesinin yatırımcılarından Çin'in İngiltere Büyükelçisi Liu Xiaoming Projenin bir an evvel onaylanması için İngiliz hükümetine çağrıda bulundu. Financial Times gazetesinde açıklamada bulunan Xiaming, 18 milyar sterlin toplam yatırım bedeli olan Hinkley Point Nükleer Santral'inin inşa edilmesinin İngiltere ve Çin'in ikili ilişkileri açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. İngiliz hükümeti geçtiğimiz ay Çin'in enerji şirketiyle Fransız EDF yani Électricité de France şirketinden oluşan konsorsiyumun İngiltere'nin güneyinde inşa etmesi planlanan nükleer santral projesini yeniden inceleme kararı almıştı. Anlaşılan nükleer enerji artık Avrupa'da kolay kolay kabul edilebilir bir enerji değil. Ve bu gidişle Çin veya başka yatırımcılar artık bu alandan çekilmek zorunda kalacaklar. Balıkesinin Edremit ilçesi sınırlarındaki kaz dağları talim alanında başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alındı. Yangında 30 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle Havran ilçesi kırsalında bulunan ve Kaz Dağları eteklerinde Beoba köyü yakınlarında Karaçam ormanına yayıldı. Bir günde yer alan habere göre gece başlayan yangına Balıkesir, İzmir ve Manisa Orman Bölge Müdürlüklerine ait 7 helikopter, 16 arazöz, 6 su tank kere, 7 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 200'e yakın personel Katıldı. Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yapıldığını ifade etti. Yangında fıstık çamı ve kızıl çam ağaçlarının bulunduğu 30 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Kırcı, yangın büyük ihtimalle insan kaynaklı piknikçi ateşinden çıkmış olduğunu düşünüyoruz dedi. Yangının kontrol altına alındığını belirten Kırcı soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 30 hektar civarında bir alanı etkiledi şeklinde konuştu. Orman yangınlarının Kurak-Ege dağlarında doğal döngü içinde çıkması tabii ki esasında son derece normal. Ancak bu doğal frekans insan eliyle baskılanıp yangınlar azaltıldığında sonra yine insan eliyle facia şeklinde yangınlara dönüşebiliyor. Doğayla olan ilişkimizi belki hem ateş hem de hava hem de su açısından yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.